Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim bizi yoktan var edensin çokça veren sen kerimsin alıp verdim nefesim yollarında kurban olsun alıp verdim nefesim yollarında kurban olsun gel kardeşim kul cool olalım İslam araban olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, sarı tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, kul olalım, İslam araban olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, Sarıl tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, kul olalım. Gel kardeşim Gel kardeşim Gel kardeşim Gel kardeşim Bak biz ne var her tarafta düşmeyelim ayrılığa sarıl sünnete Kur'an'a birlik beraberlik onda sarıl sünnete Kur'an'a birlik beraberlik onda Gel kardeşim kul cool olalım İslam olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, sarıl tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, kul olalım, İslam olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, sarıl tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. Çekilse de bin bir cefa, sakın geri dönme asla. Dünya karşında dursa da bu yol gider kurutuluşa. Dünya karşında dursa da bu yol gider kurutuluşa. Gel kardeşim kul cool olalım. İslam arevan olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, Sarıl tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, kul olalım, İslam arevan olalım, bırak batılı kardeşim, cennete komşu olalım, Sarıl tevhide kardeşim, bir destek komşu olalım. Gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. Bir olalım artık yeter, hiç aldırmasa so neder. Yücedine sende el ver, Rabbim razı olsun yeter. Yücedine sende el ver. Rabbim razı olsun yeter Gel kardeşim kul olalım İslam'a revan olalım Bırak batılı kardeşim Cennette komşu olalım Sarıl tevhide kardeşim Bir deste komşu olalım Gel kardeşim kul olalım İslam'a revan olalım Bırak batılı kardeşim Cennette komşu olalım saldata hile kardeşim bir destek komşu olalım gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim